Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ee, yeniden İslam'dan hayata ölçüler programındayız. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Afiyette misiniz? Sağlığınız sıhhatiniz? Sıhhatimiz yerinde ama dünyanın hali belli. Evet. Elhamdülillah. Evet. Dünyada inşallah böyle İslam'ın e, arzuladığı bir dünya haline gelir. Umarız. Umarız. Inşallah. İsteriz. Yani inşallah. Hocam e, tebliğ iyi konuşuyorduk. E, geçtiğimiz hafta e, siz e, Resulullah Efendimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem onun veda hutbesindeki e, ifadelerini bir tür emaneti Müslümanların tamamına e, tevdi ettiği emaneti yani burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsinler dediğini nakletmiştiniz. E, onu dinleyen insanların böyle çok alim e, bin kitap bitirmiş insanlar olmadığını, sade Müslümanlar olduğunu ve onların dünyanın çok farklı. Sade ve orjinal Müslüman Orjinal tabi ki Hesu Hesu Efendimizden orijinal. ilk dinleyen insanlar Aşıyı oradan alan insanlar Onların dünyanın Çok farklı yerlerine e, Bu emaneti e, Ulaştırmak için tebliğ etmek için Gittiklerini ifade etmiştiniz Sanıyorum oradan Yani her sade Müslümanın Üzerinde de böyle bir Tebliğ sorumluluğu İslam'ı ikinci bir insana taşıma sorumluluğu olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Yani Bugün biraz günümüze gelerek yani biraz içinde yaşadığımız şartlara bakarak biraz da bu tebliğ temsil belki sahabede yani Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyen insanlar da o temsil hassasiyeti de vardı. Onlar İslam'ı hani e, orijinal dediniz çok güzel. Yani orijinal yaşayan insanlardı. Tabii. Resulullah Efendimiz'den gördükleri gibi yaşayan insanlardı. Bugün çok farklı temsiller ortaya çıkıyor. Medya var. İşte görsel medya var. Yazılı medya var. Sosyal medya var. Oradaki dil, tavır e, ne bileyim kılık kıyafet bile, e, ne bileyim jest mimik bile ee, ...insanın verdiği mesajı etkiliyor hocam. Yani beden dili diyoruz zaman zaman ee, etkiliyor. Ee, dolayısıyla e, oradaki temsilin tebliğe etkisi yani bir de şöyle bir şey. Yani insanların birçoğu da hani algı verilen mesajdan öne çıkıyor... Yani, ya da bu asırda daha fazla bu. Daha fazla, daha fazla öne çıkıyor. Yani dolayısıyla ben şunu söyledim başka bir anlamı yoktu demek kafi değil. Karşıdaki insan nasıl algılıyor bunu o öneme öne çıkıyor. Bir de bunu yani bu algının İslamla ilgili yeterince bilgisi bulunmayan geniş toplum kesimleri ee, için söz konusu olduğunu düşündüğümüzde yani İslam'la ilgili ya yanlış bilgileri var ya bir alt olumsuz zemin var küresel boyutta işlenen e, temalar sebebiyle ya da az bilgi var yani cehalet var diyeceğim ama çok az bilgi var bulanık bilgi, bulanık var. bilgi, bulanık var. bilgi var bu bilgiye diyelim ki vereceğimiz algılar Bunlar açısından İslam tebliği yani e, nerelere gidiyor, nasıl sorumluluk getiriyor, e, nelere dikkat etmek lazım hem söz yani konuşma dili, e, jest mimik, beden dili, kılık kıyafet ne bileyim yani bir yığın alan e, yani böyle bir problem var değil mi? herhalde ortaya koydum problemi hocam. Problemi büyütüyorsunuz hocam. <gülüyor> ama yeter sizde ki burada, <gülüyor> yeter ki burada dursa diyesim oluyor cümlenizde. Evet, yani. evet. Büyütüyorsunuz. Büyük değil mi ama? Yani büyüklüğünü hatırlatıyorsunuz. Evet. evet, büyük, evet. yok siz büyütmüyorsunuz yani evet, Büyük bir problem var büyük yani. Büyük problem. Ama hocam insafla bakacak olursak Asabigram gittiler İslam'ı tebliğ ettiler. Herkesi Müslüman oldu filan derken sanki böyle bir camide toplantılar da herkese İslam töreni yaptılar gibi mi algılıyor? Öyle değil ki. Değil tabii. Doğru. Hayatlarına mal oldu. Doğru doğru evet. Mesela e, bence en zor şey onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Medine'sini bile bıraktılar bu görev için. Evet. Yani onlar için herhalde ölüm kalımdı bu. Medine'yi bırakıyor yani ne demek? Medine bırakılır mı hiç? Evet. Yani bizim için git 15 gün gel Medine ama onlar için öyle değil. Evet. Medine onların hayatı yani. Ya, hayatı. Kokusu ya, var orada. Dirisi veya ölüsü onlar için Resulullah'ın şehri aleyhissalatü aleyhisselam. Evet. O toprağını yiyecekler onlar neredeyse. Yani. Orayı bıraktılar. Evet. Yani ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Tebliğ ettiler ama bu onlara çok pahalıya oldu. Gittiği yerde kırpalandıkları da oldu. Tabii. Her yerde hoş geldin denmedi onlara Değil, herhalde. De. Devletleri muhatap aldılar ya mesela. Musab'a da hoş geldin Denmemiş Denmemişti. Medine'ye geldiğinde. Yani Hadi diyelim Medine sonrası İslam'ın bir devleti var. O devlete kin besleyen devletler var ortada. Tabii. Ee, burada şu noktaya gelmek istiyoruz. Bir kere iki noktada bunu ele alayım. Müslüman'ı İslam'dan geçinen ve İslam'ı geçindiren diye ikiye ayırmak zorundayız. İlginç. Evet. İslam'dan geçinen kim? Yani maddi manada söylemiyorum bunu. Müslüman oldu. Namazda kılacağım. Rabbim beni cennete koyacak. Hmm. Bitti adamın hayatı hmm. İslam. İslam'dan geçiniyor. Cenneti elde etmek için ulaşıyor. Evet. Öbür Müslüman... Bunu yadırgamıyoruz. Ya Asgari düzeyde bu zaten öbür türlü Müslüman ismi almayacak. Evet. Müslüman dediğimize göre yadırgamıyoruz ama ashab-ı kiramın neresindesin dedi soruyoruz. Evet. Sen kime benziyorsun diyoruz. Evet. Benzesen benzesen Musa Aleyhisselam'ın iman eden kavmine benziyorsun. Kendilerinden başkasını düşünmüyorlar. Yani helva ve bıldırcın derdinde gibi düşünüyoruz. İkinci Müslüman İslam'dan geçindiği kadar İslam'ı da geçindirmek istiyor. Dolayısıyla niye? Yani İslam'a veriyor. Ha, ver bir şey vereyim ben diyor. Evet. Çünkü bunu bir nimet görüyor. Rabbimin evet. nimeti beni İslam'a kavuşturdu diyor. Madem Rabbim bana böyle bir nimet verdi. E ben de bunun teşekkürünü yapayım. Nedir bana Allah'ın verdiği nimet? İslam sayesinde cennettir. ...en büyük olacak şey... ...ben bir kişi daha getireyim cennete... ...sebep olayım... ...yani Hz. Ali'ye... Evet, Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem'in de demiştik, ...bütün şu güneşin aydınlattığı... ...dünyadan daha iyi senin bir kişinin... ...hidayetine vesile olman... Bu, ...mantık bu olmalı... Evet. ...dolayısıyla ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun... ...olduğu gibi... İkinci sınıftılar, yani bu bu ikinci sınıftandılar. Evet. Yani, yani İslam'ı geçindiren, İslam'a İslam, şey veren, İslam'dan geçindiği kadar İslam'ı geçindirme derdi taşıdılar. Derdi, derdi taşıdılar. Evet. Bu birinci nokta. Evet. Dolayısıyla bugün bu birinci noktaya göre bir tasnif yapabiliriz ya da kendimiz için. Ben neresin diyeyim? İslam'dan geçinip e, yerinde oturan bir adam mıyım? İslam'a bir şeyler çapımca kazandırmaya çalışan birisi miyim? Herkes kendi nefsiyle ilgili Öyle bir şey de, var. tabii bu İslam'dan geçinme şeyinde başka bir boyut daha var. Yani siz gene masum bir boyutuna işaret ettiniz. Yani İslam'ın içine girdi adam. Yani cennete de gitmeyi hedefledi. Yani İslam'ın iyiliğini aldı. Bir de İslam'dan istismar manasında geçinen. Yani o başka bir konu olsun. Evet. Yani evet. Onu Müslümanı tenzih ederiz böyle bir şeyden. Yani Müslüman yapmaz bunu herhalde. Dinliliği geçindirip dünyalık elde ederse Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem aç kurda benzetiyor onu. Evet. Yani Suriye'ye saldıran iki aç kurt diyor onun için. Ya gene de bunu gündeme koymak lazım. İşte yani aç kurt şeyini de peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ortaya koymuş. O tipler Tabii var. Ya. O tipler var ve olabiliyor. Dini ve şerefi üzerinden geçim sağlamaya çalışan adam süreye saldıran iki açkurt gibidir ya, diyor. Evet. Daha da beterdir diyor hatta hadis şerif de evet. tirbizi de şerif bu bu, bu yani evet. vahim bir durum. Allah bütün müminleri bu hale düşmekte mazvasa buyursun. Yani hocam tebliğ konuştuğumuz için yani o tarz tiplemelerin yani adam mesela din üzerinden bal satıyor. Maazallah. Maazallah. maazallah. Yani. İşte <gülüyor> yani e, bu da dinle ilgili bir algı oluşturuyor. Ona da işaret etmek lazım. Ona isterseniz şöyle bir hüküm olarak işaret edeyim. Sadece örnek anlaşılsın diye. Şu anda feteva Hindiyede diye aklımda kalıyor. Bir başka temel hanefi fıkıh kitaplarından biri ama kaynağını tam hatırlamıyorum. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Pazarcı mal satıyor. Evet. Mesela ne diyelim prasa satıyor. İşte şu kadar buyurun, şu kadar buyurun diyor müşterilerden birine bakıyor sakallı sarıklı biri dindar bir adam geliyor bu sefer ya Allah Bismillah Allah'ın nimetleri buyurun Allahu Ekber diye böyle İslami <gülüyor> sloganlar kullanıyor ha bu adam takva adam deyip pırasayı ondan alsın Onun, diye evet. yani bunun imanından şüphe ediyor fukaha Allahu Ekber <gülüyor> niye şüphe ediyor yani bir kilo prasa için Allah'ın mukaddesatını, esma nasıl kullanırsınız? Malzeme haline dönüştürüyorsun. Yani Allah'ın en mukaddes ismini kullanıyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim demiyordu. Prasaları dizerken Bismillahirrahmanirrahim demeye başlıyorsa evet. bunu bir afet olarak görüyor fukaha. Fiilen evet. de öyle yani. Evet, evet. Sonucuna baktığımızda hakikaten vahim bir şey. Evet. Yani dininden bu manada geçinmeyi müminden tenzih ederiz. Yani böyle bir şey Allah muhafaza buyursun siz veya ben bu, radyoda konuşuyoruz, televizyonda konuşuyoruz. E, bu arada mesela, e, hiç unutmuyorum bir televizyona gittiğimde e, ceketinizi biz verelim dediler. Evet. Ben de dedim ki bana her ceket olmaz dedim. Ben kendi ceketimle gelirim dedim. Hem de ceketim yeni dedim. Yok biz vereceğiz dediler. Ceket vereceğiz. Niye ya dedim. Böyle bir biz köylü kafası tabii. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Meğer onların anlaştığı bir konfeksiyoncu varmış. Sponsormuş o konfeksiyoncu firması. Evet. O reklamı çıkması için benim onun ceketini giymem <gülüyor> gerekiyormuş. <gülüyor> dedim bana her ceket olmaz dedim ama ben ee bu İşin anlamı mantığını... bilmeden ceket bana olmaz diye ee yok evet, dedim. Evet. Sonra dediler ki böyle böyle bedava alacaktın sen o ceketi ve gidecektin evet. dediler. Yani bu işte bir sömürü çeşidi evet. yani konfeksiyon firması bir hoca televizyonda konuşma yapıyor. Ona bir ceket ...giydiriyor orada... ...verdiği bir ceket ama 500 ceket satacak o arada... Evet. ...bu kapitalist... ...liberalist düşüncenin ürünü belki... ...mümin bilerek böyle bir şey yapmaz... ...yapmayı kabul etmez... Evet. ...diye... ...hüsnü zan etmek zorunda hissediyorum kendime. ...güzel... Yani, ...güzel bir hüsnü zan bu... Ya, yani baş, ...başka türlü zarar eden benim dinim olacak çünkü... ...ben hocam... ...yani daha yaygın olduğunu... Belki yani bilmiyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani o çıkar sağlama din üzerinden çıkar sağlama işinin çok daha yaygın olduğunu piyasalaştığını yani ve bunun çok zarar verdiğini dini algıya gibi. Kesinlikle evet, evet. onu ben de görüyorum hocam evet. ben de görüyorum yani hatta en son Diyanet İşleri Başkanımız da. Yani, yani bunun üzerinde bir düşünülsün diye teklifte bulundu. Evet. Bu, bu din evet. üzerinden geçinilmesi. Ee, ama hocam <gülüyor> bunun hiçbir tarihte sıfırlanabileceğini söyleyemeyiz. Yani mesela insanların sağlık ya sorunu mesela var. Mesela hocam kefen satmak atıyorum yani. Bu kabir azabından koruyan kefen satmak. Ya bunun dinle Edep, edeple ilgisi var mı? Bırakalım dini hocam. Bu edepli bir şey mi? Ölüyü piyasaya ne getiriyorsun bir defa ya? Yani? Ama işte bunlar yapılıyor ve bu... Bu hocam edep, edep gene... sınırlarında kalırsa dinini konuşalım bunun. Evet. Bu insani bir boyutu yok yani. Ölü suistimali bu ya. Evet. Ölü suistimali. Yani dinsel ve cinsel demiştiniz bir ara. Televizyonların geçim evet. kaynağı diye. Evet. Yani... Bunun insani boyutu yok ki İslami bir yer bulabilelim buna. Evet. Bu vahim bir durum. Ee, Allah muhafaza buyursun. Yani dinden geçinmeyi bu manada ben yine ağzımı almak istemiyorum. Yani çok herhangi bir Müslümanı bu konuda itham etmek de çok ağır. yani, Tabii yani nezaheti. ...korumak, kollamak lazım Müslüman dediğimizde yani İslam tebliği dediğimizde ama iş bu tarz çamurlara da zaman zaman rastlanacak bunu önleyemeyiz niye önleyemeyiz hocam şimdi insanların bir sağlık endişesi var evet. bir kanser tedavisi için hastaneye gidiyor doktor 3 sene dört sene tedavi süreci biçiyor buna gene evet. bizim kontrolümüzde olacaksın diyor bu adam denize düştü Evet bu kanser hastası ...yılana da sarılıyor... ...köpüğe de sarılıyor... ...birisi geliyor... ...ağaçtan bir yaprak koparıyor... ...bunu yedi defa kaynatıp içersen iyileşirsin diyor... ...ya taş attım kolum ağrıdı... ...zaten iki lira bu alayım diyor... Evet. E, ...o insan vicdanı yok... ...merhamet yok... ...bir gün kendisinin de o hastalıktan muhtaç olabileceğini... ...düşünemiyor... ...veya düşünmek istemiyor... Şimdi sağlık, ölüm korkusu insanları ağaç yaprağı bile yediriyor. Evet. Yediriyor. Dolayısıyla e, yani bu afet diyeyim ben buna. İnsanların sağlık ve ölüm sorununu suistimal edip para kazanma hiçbir zaman önlenemez herhalde. Kanunen evet. olsa bile nasıl tabii, önleyeceğim? Tabii tabii önleme diye Ön... bir şeyden söz etmiyor. Ne yapıyor Zaten... bazı devletler bunu kanunlaştırayım bari evet, diyor. Evet doğru. Daha da doğrusunu yapıyorlar. Din de aynı perspektiften insana bakıyor. İnanmayan için değil tabi. Nasıl can ve sağlık diye bir derdi var insanın. Dinde yine sağlıklı yaşama ve can koruma ateşten can koruma üzerine kurulu bir mantık olduğu için evet. dinde sömürülmeye uygun bir zemin gibi duruyor. Allah'tan korkmayan için yani çok güzel bir sömürü alanı bu. Evet, evet. Yeter, yeter ki Allah'tan korkmayı versin ya, insan işte Allah'tan korkma diye bir disiplin hocam. Bir, disiplin. bir de dinin hocam Halifesi yok üst bir otoritesi yok mesela televizyon üst kurulu gibi din üst kurulu diye bir şey yok her mezhepten her tarikattan temsilcinin bulunduğu bir üst kurul ilan edip bu bidattır bu sapıklıktır deyiverse Müslümanlar için bir kilitleme noktası olurdu evet. mesela Sağlık Bakanlığı filan şey e, sağlığa zararlıdır satılmasın dendiğinde yüzde bir'e düşüyordur otomatik o, onun o, yani aynen, ne kadar şey evet. konuşursan konuş Burada belki dikkat edilecek bir nokta var hocam şimdi ben mesela bir, bir, bir, bir şey soruluyor bana ya bunu taberide de mi görmüştüm kurtu bir de mi görmüştüm bir sürü tereddüt ediyorum rahat konuşamıyorum bu hadis sayhibi miydi zayıf mıydı diye bir ölçüm var Evet e, konuşam ama ...bu pazarlamayı zevki için yapanlar... ...vur gidip harman savuruyorlar. Yani ölçü yok orada. Yani bir yere başvurma... E, ...derdi yok yani. Şimdi dün e, babamı bir meseleden dolayı... ...bir doktor beye götürdüm. Yani ağzından cımbızla kelime çıkıyor. Doktor bey dedim... ...sen bana bir açıklama yapamayacak mısın? Ya dedi canla ilgili konuşuyoruz. Bir dakika ya dedi rahatlıkla... Ama hocam o hikayeyi satanlar, şu çörekti, bu baldı satanlar öyle rahat konuşuyor ki. Yani tıp susmuş kalmış onun yanında. Değil mi? Evet. Yani bazı programları rastlıyorum. Arabada, radyoda da. Bu şu balı satanlar, çörek satanlar, memle satanlar. Aman Allah'ım ya bu tıp. Her derde deva de Tıp halt etmiş bunun yanında. Yani. <gülüyor> Her derde de ya, Ölüyü diriltecek biraz. Bıraksalar radyodan ölüyü diriltecek Bir yani gibi diyorum, evet. duruyor. Ama tıp adamına bakıyorsun cımbızda laf çıkıyor ağzından. Hmm. Çünkü biri gerçekleri e, Zor şeyi konuşuyor Öbürü palavrayı konuşuyor atıyor kafadan Bunun dinle bağlantısına Dinde <gülüyor> de böyle evet. Yani ben konuşurken e, Sen Allah adına konuşuyordun Kim sana bu yetkiyi vermişti Niye dikkat etmedin diye sorulacağından dert ediyorum Hani Abdullah İbni Mesud'u Bir fetva için sıkıştırıyorlar da O da olmaz deyince bir daha sıkıştırıyorlar Ya o diyor siz beni köprü yapıp üstüme basıp geçeceksiniz beni cehenneme atacaksınız ondan sonra diyor Ya, evet. yani akıbeti var bunun herhalde konuşulacak en zor konu en son konu din konusu olması lazım evet. yani Allah adına imza atıyorsun İbni Kayyım'ın meşhur İ'lamul muvakkain an Rabbil alemin diye bir kitabı var kadıların nasıl hüküm vereceklerine dair bir güzel bir dört cittik bir çalışma kitabın adı çok orijinal Rabbül Alemin adına imza atanlar diyor. Evet. Yani kadı için konacak en güzel Bunu isim herhalde. sormuştum ben de e, Diyanet işleri Başkanımıza o da yine İlam-ı Muvakkii'nden örnek vererek fetva budur demişti. Yani yani fetva yani, Allah adına. Hocam 7 asır önce evet. yazılmış hala daha iyisi olmayan evet. bir kavram evet. bu. Yani. Çok güzel ifade ediyor. Evet. Yani Rabbül Alemin adına imza atıyorsun. Ya. Attığın imza kurul adına, devlet adına dernek adına değil yani. Çünkü onu alan Müslüman, Allah böyle dedi bana diye anlıyor. Evet. Bu çok müthiş bir şey ama öbür menkıbeciye, hikayeciye bakıyorsun, hiç böyle bir derdi yok yani. Cebrail Aleyhisselam'ı o kadar rahat vahiy taşımamıştır. Adam atıyor. <gülüyor> evet. Atıyor kafadan. Cahile, cesur. Yani cahil cesur oluyor. bekarda kolay kadın boşuyor herhalde yani. Bu, bu, bunun bir benzeri evet, türü. Evet. Şimdi biz İsterseniz tekrar başına Tabii, gelelim. Tabi tebliğe gelelim. Yani evet. ashab kiramla e, kıyas ettiğimizde e, iki noktadan ele alacağız dedik. Birincisi ashab kiramdan başlayarak Müslümanları de, İslam'dan geçinenler ve İslam'ı geçindirmeye çalışanlar. Evet. Diye ikiye ayıralım dedik. Evet. kiram İslam'ı geçindirmek zorundayız. Benim peygamberim aleyhisselamı bir kişi daha tanısın diye bir dertleri oldu. Evet. Evet. İkinci noktamız, ikinci noktamız Ashab-ı kiram başta olmak üzere o günden bugüne kadar İslam'ı geçindirmek için bu deyim özel manada kullanıyorum bunu. Vaz edenler köy köy dolaşanlar Yunus Emre gibi heybesini sırtına alıp Anadolu'yu karış karış dolaşanlar e, ondan sonra Orta Asya'dan çıkıp buralara gelenler, buradan Orta Asya'ya yeniden gidenler Ashab-ı kiramdan beri, yani sadece ashab-ı kiram yok bu işte. Tabii. Bir Yesevi'yi nereye atacaksın şimdi? 14 yani? asır geçmiş. Yani Yesevi'yi ee, nereye koyacaksın? Tabii, evet. yani onlarca... Yesevi dervişleri diye bir der, şey derviş, var. Yani Balkanları, Hatta şöyle bir kolonizatör dervişler diye bir kitap <gülüyor> yazmış adam. Yani böyle gidip İslam'a kazananlar bir takım e, coğrafyaları. Hocam tarihte e, ashab kiramdan sonraki ee, en güzel örnek Balkanlardır evet. Sultan Fatih gitmeden önce Dervişler gitti oralara ya, evet. Yani dervişlerin Faaliyetleri basit şeyler değil hocam Tabii. Balkanlarda kaç okuyanlar Anadolu'nun İslamlaşmasında da dervişler. Yani Avrupa bir asırdır Müslüman doğuruyor Balkanlarda Bitiremedi hala elhamdülillah, elhamdülillah ezan okunuyor hala Elhamdülillah Hala ezanlar elhamdülillah. okunuyor hamdü senalar olsun Namaz kılınıyor ee, Ben Makedonya'da sabah namazı kılmak için hem de Ramazan Şerif günüydü. E, camiye götürdü. Benim bu Osmanlı camisi tuğla yapısı böyle güzel bir şey. E, hocam yani namazım kaza eder miyim diye düşünüyorum heyecandan ve duygusallığımdan. Namazda tefekkür dünyam dağıldı ya. Evet. Kendimi böyle Sultan Murat oralarda dolaşıyor evet. falan zannettim. Çok, çok etkiliyor hocam orada. Yani oradaki, oradaki sabah namazını haremi şeriflerde hissettim ben bir de o duygusallığı kendimde. Evet. Ben de bir bu Doğu Makedonya'da bir camide böyle roman vatandaşlar. Orada da en çok en dindar insanlar roman vatandaşlar. Çok enteresan hocam. Onlarla yan yana aynı duygular içinde bir namaz kıldım. Ya elhamdan, o insan farklı oluyor hocam evet, O manzara devlet, devletle yapılmış bir şey değil, değil mi? Evet, yani Osmanlı evet. devleti götürüp Bundan sonra burası Müslüman demedi evet. Fatih gitti evet Yunanistan'a ama ondan önce Mollalar gitti Yani dervişler gitti Gönüller kazanıldı O gönüllere devlet siyaseti götürdü Sultan Fatih evet. veya diğer Osmanlı Fütühül kulüp Yani kalp, kalp fethi evet Şimdi e, Bunu ashab-ı itibaren e, Bu güne kadar Geldiğinde işte örnekler Onun için açtık e, Pek çok Allah dostu yaptılar İslam'ı geçindirme hamlesi içerisinde Oldular Burada ikinci nokta dediğimiz şeyi Özellikle vurgulamak istiyorum Bu hocam yaptık diye Bizim burada radyoda bir program yaptığımız gibi Yapılıp olup bitmedi çok Canlar verildi bunun için. Tabi. Asabikiramdan, e, yani Asabikiramdan kalktı Azerbaycan'a gitti diyoruz. Bu barış sanki ailesini aldı. E, Bıçakla. Ya da bir karavana <gülüyor> hanımını, çocuklarını koydu. Karavanda istedikleri yerde yattılar filan. Ya öyle gitmedi. Bir çoluk çocuğunu Medine'de bıraktı gitti. Ya. Bunun lamucu mu yok hocam? Bıraktı gitti. Tabi, tabi, tabi. Dönmedi döndüyse de çocuklarından bir kısmını bulamadı, hanımın ölmüş buldu. Ona kimse de telefon edip hanımın öldü gel diyemedi. Evet. Yani büyük fedakarlıklarla gidildi. Çok doğru. Ve canlar verildi bunun için. Çok doğru, evet. Bu çok önemli bir nokta hocam. Bu can can fedakarlık en büyük nokta. Bir. 2. Bu cihat ağırlığı ile ve cihat zorluklarının oluşturacağı şartlarda yapıldı. Bunu açmak istiyorum hocam. Lütfen. lütfen. Yani başta ashab-ı kiram olmak üzere. Sonra da ta işte Makedonya'ya İslam'ı götüren veli zatlar, e, dervişler. Kimdiyse artık bunlara kadar cihat şartlarında bunu yaptılar. Cihat şartlarında ne demek? Ne demek? Ne? A A diyelim. Böyle akademik bir sayım olsun. Hı hı. A ...lüks götürmediler... ...gittikleri yerlerde... Evet. ...matarasına su... ...işte atına yem... ...kendisine de Allah'tan sabır... ...malzeme evet. bu... bu evet. ...lüks götürmediler... ...dolayısıyla sade... ...doğal bir insan buldu kitleler karşılarında... ...korumaları... ...arabadan iniyor... ...sonra Hazret geliyor... ...mikrofon önünde ayarlanıyor... ...bu lüks standartlar... İnsanları düşünürken de lüks düşünmeye itiyor bu sefer. Yani bunu biraz açalım. Yani lüks götürmediler lü, den bugüne getirdiğimiz mesaj ne hocam? Bugüne getirdiğimiz mesaj Allah onlardan razı olsun. Onlar sade gittiler. Niçin? Dert götürdüler. Evet. Bir kazanç söz konusu değildi. Şimdi lüks gidiyoruz biz. Doğal gitmiyoruzdan şunu kastediyorum. ...reklamım yapılıyor... ...büyük sloganlar kullan. ...mesela benim konferanslarımın... ...sloganları benden önce gidiyor... ...salonların önüne... Hmm. ...Nurettin Yıldız... ...işte ahir zamanda genç olmayı anlatacak... Bayağı. ...diyor... ...bu bir lükstür... ...olumsuzluk manasında demiyorum ama lükstür... ...insanlar benden ahir zamanda... ...full e, gencin nasıl olacağının... ...anlatılacağı bir kıvam bekliyorlar... ...sabeden biri... ...bunda bir problem... Var mı? Hocam? Problem yok ama yok. sahabeyle fark bu. Ha, fark var ama sahabe bu, başlık açmadı. Bu, bu lüks bir negatif anlamda kullanmıyoruz. E, negatif anlamda kullanmıyorum ama verim düşüyor. Öyle mi? E, verim düşüyor tabi. Evet. Çünkü ben bir slogan başlı. Al ki bu verimi artırmak için belki de. Yani şimdi gerekli de bu. Sahabe e, radıyallahu onların kullanamadığı, değil mi? Çünkü imkanları yoktu kullanamadığı etkileme yöntemleri bugün kullanılabilir anlamına geliyor bu. Şüphesiz. Evet. Kullanılabilir. Mesela gidiyorsun otel ayarlanıyor sana. Evet. Sahabi ise mescidin bir köşesinde yattı, mescit vardı Yoksa bir evet. ağacın altında yattı. Doğru. E şimdi sen e, tren istasyonunda yatacağım desen insanlar dilenci diye dinlemez seni. Evet. Ama otelde de gittin mi gönüllerden uzak kalıyorsun. Evet. Bir arkadaşın evinde bir akşam kalsan benim evimde niye kalmadı insanlar diyor ev rahat etmeyi artık kimsenin evi misafir barındırmaya müsait değil mecbur otel'e gidiliyor. Evet. Ben bu çelişkiden kurtulmak için gece uçağıyla dönüyorum. <gülüyor> gece uçağıyla ilk hemen dönüyorum. Öbür türlü bu çelişki eziyor bizi. Şimdi başlık verip gidiyorum diyorum ki akhir zamanda genç olmayı anlatacağım. Evet. Koca İslam projesinden bir başlığa indiriyorum onun beni dinlemesini. Evet. Ve bu evet. O konuda uzmanlık, zihin hazırlığı gibi iyi sonuçlar getiriyor. Ama ashab-ı size Allah'ı ve peygamberi anlatmaya geldim dediler. Gittikleri hı hı, yerde. Evet. Dünyanın bütününü vaad ettiler. Cennetin bütün kapılarını açtılar. Burada yani bir metot çıkarırsak hocam. Yani bir metot eleştirisi de anlıyorum ben sizin şeyinizden. O zaman oturup mesela bugün e, ashabın tebliğ metoduyla bugünün tebliğ metotları, imkanları, o günün imk bir kıyaslama yaparak Kesinlikle. bir metot çıkarmak lazım. Çıkarmalıyız. Yani sadece Türkçe imla kurallarına uygun konuşmak, ayet, hadis okumak olmamalı hedefimiz. Yani başarısı ashab-ı kiramın imanlarından. Doğru samimiyetlerindendi doğru e bunları halletsek de yani aynı deli dolu imanla diyelim hani coşmuş iman manasında yola çıksak mesela çok gençler görüyorum ben maşallah Musab bin Ümeyye heyecanından çatlıyor yani bakıyorum Hı, imreniyorum evet ama o okulda bir arkadaşına tesir edemiyor evet yani kaç arkadaşım var diyorum e, tek tük isim sayıyor onlarda cep telefonu arkadaşı yani etki edemiyoruz burada biz belki bu konuşmamızda bu sorunu baştan sonra çözmeyeceğiz ama bu farkı en azından gündem yapmamız lazım yani ashab-ı doğal gittiler konu başlıksız gittiler İslam'ı olduğu gibi götürdüler zorlamadılar kendilerini biz zorluyoruz bir de, kendimizi bir de şu mu hocam yani belki giden ashab da yani Musa bin Ümeyir radıyallahu anh da onun benzeri diğer farklı coğrafyalara giden insanlar da konuştukları her insanı etkilemeyebildiler. Şüphesiz. Ya yani bugün de belki bir genç ama diyelim ki Musab'ı kendinizde tecessüm ettirmeye çalıştığınızda yani ne kadar etki edersiniz ayrı bir şey ama herhalde iyi bir şey yapmış olursunuz. Ya en azından Allah katındaki mesuliyetten kurtulursunuz. Evet, evet. Yani biz üzerimize düşeni ya peygamberler bile aleyhissellem yani kapı kapı dolaştıkları halde Üç kişi beş kişi kazanamadıklar oldu Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor e, İki kişiyle gelecek peygamber var diyor evet. İki kişiyle ya yirmi sene Otuz sene peygamberlik yapılır da İki kişiyle mi gelinir yani Allah'ın kaderi bu Kadere, evet. Ama o peygamber eksik gelmeyecek Yani vazifesini evet. Kamile Nuh Aleyhisselam Yüz evet. kişi bulamadı bu dünyada Hocam yüz yüz evet. Evet. Yani yılına bir kişi düşmüyor Musa, Nuh Aleyhisselam'da ya Evet. 20 yıla bir kişi düşüyor neredeyse. Evet. Ee, şimdi ama ilk 5'indeki kainatın Nuh Aleyhisselam'a evet. bakıyorsun ilk 5'te. Peygamberler yani, pe silsilesi. Peygamberler seçkin kulları Allah'ın. Evet. Onların içinden 25 kişiyi seçmiş, <gülüyor> Kur'an'a taşımış Allahu Teala. Onların içinden 5 kişiyi seçtim diyor Allah Teala. Evet. E, Nuh Aleyhisselam ilk içte. Evet. O ilk 5'in ilk üçünde. Evet. Yani bu muhteşem bir şey. Yani Efendimizin ismi sayılıyor ondan sonra Nuh Aleyhisselam geliyor. E Efendimiz 23 senede 120 bin kişiye hutbe okudu. Nuh Aleyhisselam 120 kişiye okuyamadı. Evet. Ama Allah katında bir ve iki Nuh Aleyhisselam. Evet. Neden? O ruh kainatın toprağını bile imana ettirmeye hazır bir ruhtu ondaki çünkü evet. mücadeleden hiç tembellik yapmadı, üşenmedi gecedir gündüzdür demedi Allah da kazandırdı onu yani mesai beşten sonra çalışmam deseydi evet. yatsın namazda müezzine verdim okuldursun deseydi öyle olmayacaktı herhalde <gülüyor> evet, yani güzel. 950 sene aktif olur mu bir can ya ...buna kas mı dayanır... ...yani buna evet. tırnak mı dayanır... E ...demek Allah, Allah gördü bunu... Allah. Evet. ...kalplere sudur kalplere Allah-u Teala... ...Nuh Aleyhisselam'ın kalbini görmese... ...o Efendimiz'den sonraki isim... ...olur muydu... Evet. ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...şimdi burada... ...biz e, özellikle... ...ashab-ı kiramın... E, ...yaptıkları budur... ...biz de hep öyle yapacağız diyemeyiz... ...bizim asrımız farklı... Evet. ...ama... ...bir doğallık farkı olduğunu... ...kestirmemiz lazım. Burada ben şunu söyleyeceğim. Ben şimdi ben... E, ...konferansa gidiyorum. A şehrine çağrılıyorum. Bir hafta önceden anons ediliyor falan. Mesela bir üniversiteye çağrılıyorum. Gidiyorum. De En son... E, ...bir üniversiteye gittim. Orada e, salondan çıktık. Dekan Bey de yanımdaydı. Nurattin Hoca bir şey soracağım dedi. Ya biz burayı dedi... Notla bilmem neyle tehdit ettiğimiz halde dolduramıyoruz. Sen nasıl doldurdun bu salonu dedi. Hmm. Dedim ben siz de şahitsin siz odanızda da kimseye gelin demedim dedim. Yaşım genç olduğu için herhalde dedim. Bir de ee. siz çok ilmi konuşuyorsunuz. Benim gibi biraz avami konuşsanız dolar falan dedim güldük e, beraber. Abi. Şimdi ben konferans salonunda tesir ediyorum. Hatip her zaman siz de biliyorsunuz gözlerden anlar izlenip izlenmediğini. Abi, abi. Yani kaşınmaya başladığım insanlar anlıyorsun ki konuş işti. Ben evet söz göze verilir derim. Öyle var ama. Ve evet, fiilen de öyle. Tabii. İnsanı uyutuyor karşısındaki. Evet. Şimdi bin kişilik bir salonda ben konuşuyorum. Salon 1500 kişi almış. Yani nefes alınmıyor salonda. Dinleniyor. Ama görüyorum üç kişiye beş kişiye ya tesir ediyor ya yetmiyor. Gerisine tebliğ vazifemi yaptım diye çıkıyorum. Sonra öğrenciler diyorlar ki hocam bizim evde bir çaya gelir misin diyorlar. Evet. Atlayıp onların evine çaya gidiyorum. Yedi sekiz öğrencilik bir eve 20 kişi doluşuyorlar. Hı hı. Orada 20 kişi birden alıyor. O 20 kişinin hocam yani kime el öpmeye çalışıyor onu engelliyorsun. Espri yapıyorsun onu mukaddes bir espri kabul ediyor. Evet. Ondan sonra ayağını uzatıyorsun. Herkes senin gibi ayağını uzatıyor. O evdeki doğal manzara. Çünkü konferans salonunda protokol var, bilmem ne var. Ee, mesela dekan diyor ki rahat bakın, rahat bakın hoca efendi diyor. Onların bir tokalaşmasını da engelliyor. Evet. öyle de olması gerekiyor. Çıkamıyorsun salondan öbür türlü. Ama bir de bakıyorsun ki o evde, çocuklar sabah namazına kalkıyor musunuz burada diyorum ben, kafalar eğiliyor. e bir sözleşme yapalım yoksa çayınızı içmem diyorum. Hocam sabah namazı sözü veriyor çocuk, iki gün sonra arıyorlar, on gün sonra arıyorlar. Hiç unutmuyorum, Trabzon'da bir böyle öğrenci evine gittim. E, hocam yalnız bunları böyle yapsın insanlar diye anlatmıyoruz, kendi... E ee, uh -huh. şeyleri anlatıyorum yani böyle dir diye değil bunlar. Şimdi e, orada dedim ki hocam hep gel bizim eve dediler ama dedim biraz önce sabah namazı konuştuk ben. Namazsız evde ne işim var ya dedim. Derken 5-6 öğrenciydiler. Naz koyuyorsun. Ee, naz koyuyorum. Şimdi gündem açılsın da Hı -hı. namazı bir daha tartışalım istedim. Şimdi dediler ki hocam dediler e, biz zaten utandık bunu iki de bir hatırlatma dedi bir tanesi. Dedim tamam. 40 gün... ...bu sorun olmazsa dedim... ...telefon edin geleceğim dedim... Evet. ...dediler bir daha ne zaman konferansın olacak senin... ...konferansa değil hususi size geleceğim dedim... Evet. ...siz gün vereceksiniz... ...öğlen beraber yemek yiyeceğiz dedim. ...hatta espri yaptık Trabzon'da... ...bir hamsi pişirirsiniz bana dedim... ...hocam 45. gün aradılar... ...dediler bir arıza kabul ediyorsun mu... ...dediler... Hmm. ...nedir arıza dedim... ...ya bir arkadaş... Banyo yapamam su soğuk diye kılmadı Geçen gün onun yüzünden biz seni arayamıyoruz Ama gerisi full dediler evet. Dedim ya onu Allah da affeder Dedim ben öyle şey olur mu Ne zaman geleyim dedim Gelecek mi dediler geleceğim tabi dedim yani Olmaz sonra, gibi bakıyorlar Tabi bir hocanın ne işi var, ne işi var? Yani, Konferansını verdi evet, gitti, gitti evet. Gibi Hocam, e, O telefonu kaydetseydim de, O çocuğun ağlayışını görseydiniz Siz Evet ...gerçekten... ...hocam müjde ediyorum bak arkadaşlarıma dedi... ...ne müjde ediyorsun dedim ya... ...çok olmaz bir şey müjde edilir... ...ben geleceğim dedim... ...hamsiler de benden olsun falan diye böyle bir espri yaptık... ...hocam o çocuklar... ...üç ay sonra bırakabilir o sabah namazını bir ikisi... ...bırakmazlar... ...birisi bırakan bir, diye. ...birisi, birisi bırak ...ibdahan günü bıra bırak ...bırakan bile içinde bir dert... Ha, ...onlar artık evet. namaz düşmanı asla olamazlar... ...evet... ...namaz dertlisi muhakkak olacaklar... ...kaçırdıkları olacak... ...evli bir farklı insan da kaçırıyor üç dört namazı... ...yani onu mesela kırk yıl sonra anlatır o çocuklar... ...onun namaza başlangıç hatırasıyım evet, ben orada... Evet. ...bunu salonda yapamıyorum ben işte... Hı hı. ...salonda resmi hitap yapıyorsun... Hı. ...hatta hiç unutmuyorum... ...yine bir ilahiyat fakültesinin salonuydu... ...bir iki öğrenci espri yaptım bulunduğum yerden... Evet. ...yani sen ne diyorsun sen ne diyorsun gibi... Ee, çok enteresan çıkışta bir tefsir hocası dedi ki ya dedi yani dedi az kalsın beni de göstereceksin zannettim dedi ya dedi. Hmm. o salonda olmaz bu şaka dedi şaka yapmadım dedim ciddi gençlerle esprileştim dedim niye öyle yaptın dedi görmedin mi dedim salonda nefes alınmıyor salonda hafif kestirmeler başladı espri yapacaksın güldüreceksin onları ya da ne uyuyorsunuz diyeceksin hmm. ben ders hocası değilim orada niye ne uyuyorsunuz İrfan Gündüz Hoca hadi kulaklarını çınlatalım. Böyle Kütahya'da birlikte bir programdayız. Salonda dediğiniz gibi öyle bir şey gördü herhalde. Masaya vurdu böyle. <gülüyor> Dedi benim bulunduğum salonda kimse uyuyamaz. <gülüyor> Tabii herkes uyandı yani. Ee, evet. Bir şey yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi ashab-ı hocam konferans salonu yoktu. Bir orma ağacının altında Evet. Adam aciyle meşgulken yanına gidip oturuyorlardı. Evet. Size bir şeyler anlatayım diyorlardı. Bu sadelik onların katkısıydı. Doğallık Bir de gündem doğallığı var. Evet. Biz giderken hocalar olarak dedim ya ben bir dosya hazırlıyorum. Benim bütün konuşmalarım benim dosyalarımda kayıtlı. Ön kayıt yapıyorum. Beni dinleyecek olanları planlıyorsunuz. Planlıyorum. Evet. Dakikamı planlıyorum. Gündemimi planlıyorum mesela beni dinleyecek olanlar iş adamıysa onlara iş adamı düzeyinde hazırlanıyorum. Oku, ortaokul talebesi mi, üniversite talebesi Tabii mi, ki. bayanlar yani, mı? Yani, yani hepsi aslında tebliğ meselesinde önemli hassasiyetler hocam. Hassasiyetler yani, ama... Yani hitap edeceğiniz kitlenin neyi alacağını düşünmek, düşünmek zorundasınız. Ben. Ya ben satıcıyım adeta. Evet. ...müşterimi hesap etmek zorundayım. Evet. Sahabenin böyle bir derdi yok ama. Evet. O bütün insanlığı müşteri kabul ediyor. Kadın, erkek vesaire. Bu yüzden bakıyorsun ki kalkıyor. Mesela kadınlarınla ilgili bir hadisi erkeklerin ortasında okuyor. Evet. Erkeklere anlatıyor. Çocuklara büyük büyük adamların dinleyeceği ayetleri, hadisleri okuyor. Biz mesela en basit örnek... Yusuf Aleyhisselam kıssasını çocuk romanı gibi anlatmaya kalkıyoruz. Halbuki o babalar anaseh'tir. Evet. Yani babaların Yusuf Aleyhisselam'dan ders çıkarması gerekiyor. Evet. Yakup Aleyhisselam baba çünkü orada. Evet, evet. Olay Yakup Aleyhisselam baba, yüzünden. Kardeşler var. Ya yani bir aile konusu orada. Birçok başlık var orada. Yani çocuk en son orada. Evet. Bir kuyuya atılan çocuk cümlesinden başka hikaye boyutuyla belki baksak yani. <gülüyor> evet. Baksak. Evet. Ama tekrar siz e, vurgulamıştınız... ...ben onu tekrar vurgulayayım... ...yani bütün bunlar bizim de... E, ...gömleğimizi alıp, yollara dökülüp... ...hatta ayakkabı bile giymeden... ...sahabeye diye, benzeyeceğiz diye yapmamız... ...gerekmiyor bunu... Evet. ...fakat bu negatif sonucu düzeltecek... ...bir artı bulmamız lazım bir yerden... Evet. ...madem biz konferansa... ...konulu girmek zorundayız... ...asab-ı konusuz girdi... ...doğal girdi, kazandı... ...biz bu arada... Bir, bir şey bulmamız lazım Şimdi Ben bir örnek vereceğim hocam Bir iki tane Amerikalı Avrupalı e, Hoca arkadaşlar var Genç bunlar ben isim vermeyelim e, Zikret Yani belki uygun olmaz zikretmemiz Bunlar hocam gençlere konuşuyorlar Genelde sakallı vesaire filan Bunlardan bir tanesi ziyaretime geldi e, Burada Carrappaşa'da konferansı Varmış evet. e, Ziyaretime geldi e, Dedi ki ...bir şeyi merak ediyorum dedi. Beni diyor... ...Türk halkı gençler niye sevdi... ...anlayamadım bunu dedi. dedi hmm. O da umreden gelmiş... ...o arada... ...başı dazlak diyelim... ...sıfıra hmm. vurdurmuş yani... ...ihramdan çıktığı için... ...dedim ki bu halinle dedim... ...İstanbul'da dolaşsan bir karış sakal... ...başında saç yok... ...dikkat çekersin dedim tabii dedim. Dedi ki... Başka bir şey dikkatimi çekti. Küçük çocuğu var yanında, 3 yaşında. Hafif siyahımsı bir arkadaş hmm. hoca efendi. Bunun dedi fotoğrafını çekmek istedi herkes dedi. Hmm. Ben de çocuğumun fotoğrafını çekmeyin dedim dedi. Niye öyle dedin dedim. Dedi ki ya fotoğraf zaten caiz olup olmadığı belli olmayan bir şey. Böyle tam hmm. takva mantıklı biri Allah razı olsun. Böyle olunca da dedi çocuğum şimdiden alışmasın hem çocuğum benim şöhretimle yaşamasın dedi hmm. Doğal büyüsün çocuğum istedim dedi Dedim ki o zaman ben sana bir soru sorayım dedim Herkesin gittiği şeride trafikte tersten gelirsen dikkat çeker misin dedim Çekerim tabi dedi Senin yaptığın bu işte dedim Herkes çocuğum forsumla yaşasın diyor Sen tersini düşünüyorsun ...binlerce genç var... ...hepsi saçını uzatıyor... ...tarak elinde dolaşıyor... ...sen kabak kafa İstanbul'da dolaşıyorsun... ...tabii dikkat çekersin dedim... ...dedi ki bu kadar mı cevabın dedi... ...bundan sonra seninle Allah arasında... ...onu bana söyletme dedim... ...çok teşekkür etti anladı hmm. ne dediğimi... Yani. ...bir de bir takva boyutu var şüphesiz bunun... ...İstanbul'a geliyorsun... ...sen yarısı tercüme ediliyor konuştuğunun... ...yarısı anlaşılmıyor... ...buna rağmen tesir ediyorsun gençlere... ...şimdi bu zat... Çıkarken dedi ki ben dedi burada dedi çok önemli şeyler istifade ettim dedi çünkü aramızda şöyle bir konuşma geçti dedi ki bana İstanbul'da ne konuşma tavsiye edersin birkaç yere daha uğrayacağım dedi dedim ki burası Amerika değil sen Amerika'da Allah'a çağırıyorsun çünkü Allah bilmiyor insanlar burada herkes Allah'la beraber olduğunu düşünüyor Ameli Salih az burada dedim burada sabah namazını anlat gençlere. ...kadın erkek karmaşıklığının İslam'da olmadığını anlat dedim. Hı hı. Dedi ki bu ayıp olur düşündüm ben dedi. Niye ayıp oluyor dedim. Dedi ya ben İstanbul dedi, İslam toprağı hı. dedi, ben burada dedi, nasıl dedi bunu anlatacağım dedi. Yani teleciye tele satmış olurum. Gibi düşündü. Tam aksi olduğunu izah ettim. Buradaki ihtiyaç bu dedim. Hı. Burada ateist diyenen beş kişi, on kişi bulursun. Sen senin de onlar dinlemez zaten dedim. Bu benim davet dünyama iz bırakacak dedi. Bunu hmm. not olarak aldım. Hmm. Ben de Amerika'ya gelsem dedim. Orada sabah namazından önce İsa Allah'ın oğlu değildir derim dedim. Evet. Oranın konusu o çünkü dedim. o Onu da bir üslupla yaparım. Şimdi direkt bu cümleyi böyle girmem. Hmm. E, refleks sert olmasın diye izah ettim. Şimdi burada e, şunu örnek vermeye çalışıyorum. Yani hepimiz Allah'a davet ediyoruz. Bu davet cihat şartlarındadır. Cihat şartları beraberinde lüks getirmez. Ee, zorunlu olandan başlarsınız. Asab-ı Keram lüksü düşünemediler. Yani onların çapında lüksü vardı aslında hocam. Mesela at bir lükstü deveye karşı. Hmm, evet. Yaya karşı deve lükstü. Evet. Yani hep bizde lüks yok. O zamanında kendi lüksleri vardı. Evet. Doğallıkları vardı. Şimdi burada Asab-ı Keram'ın bu boyutunu yani doğal, sade Başlıklandırılmamış Duyduğunu anlatan Bir alimlik kisvesiyle değil Sade bir mümin hayatıyla gidiyor Mesela tefsir hocası olarak Gitmedikleri gittikleri yere evet. İbni Abbas radıyallahu anh Mesela tefsir alimi Ama o bir yere gitmedi İnsanlar ders almak için ona geldiler Diğer sahabiler namaz biliyor Namaz öğretmeye gittiler ama hepsi cennete davet Etmeye gitti Hocam, Belki şöyle bir şey mi o zaman Yani insanlar İslama nasıl ilgi duyarlar? Mesela yeni bir din ne nasıl ilgi duyarlar da İslam'a girerler? Yani Belki hocam o bunun güne göre bir en bunun bir mantığı şu, vardır. Var tabii. Evet. Yıpratılmamış bir din İslam o zaman. Evet. Şimdi İslam yıpratılmış bir din. İşte o belki bu tebliği değerlendirirken yani. yani o yıpratılmış olmayı bazen ...bizim kişiliklerimizle yıpratılmış olmayı, bazen dış propagandalarla bunların her birini ele yani almak lazım. Avrupalılar Endülüs saraylarını tarih olarak biliyorlar. Evet. Endülüs parça parça kendi kendileriyle savaşmış, şu kadar eyalete bölünmüş Endülüs'ü biliyorlar. Dolayısıyla Endülüslüler İslam getirdiler İspanya toprağına ama giderken de İslam'ı yıpratarak gittiler. Evet. bilerek bilmeyerek ayrı mesela hesapları Allah'a kaldığı için bizim onları konu yani tenkit edip şey hakkımız yok şu anda ama e, bir yıpratılmışlık var. Yani Hristiyanlar e, elbette İslam'ın düşmanlığını yapıyorlar İslam'ı yıpratıyorlar Yahudiler yapıyor. Ateizm komünizm e, 50 sene İslam'ı yıpratmak için yani Karl Marx'tan sonra evet. e, büyük bir yıpratma ama e, Abbasi sarayında olup bitenler de İslam'ı yıprattı. İşte oradan bugüne geldiğimizde ben bizim ortaya sergilediğimiz o dil hani beden dili ne bileyim davranış dili onların tebliğe maliyetine oluyor. Maliyeti ne oluyor? Bir de şu. Onu isterseniz apayrı bir başlık olsun. Baştan öyle girdik ama ben şu konuyu biraz yani sahabenin tavrında yani bir özellikleri vardı onların dediniz. Yani sen dert dediniz. Bir de şuna ben yani bunlar kazanmak istediler değil mi hocam? İslam'a girmelerini insanların böyle aşkla şevkle istediler. Şöyle özetleyelim mi ha, hocam? Buyurun hocam. Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günüyüz. Evet. Oruç tuttuk. İftarda bir heyecanımız olmuyor mu? Bir de sizin mesela torunlarınız filan evet. geldi filan. O hazzı bir Müslümanı, bir insanı namaza başlatınca yaşadılar. Evet. Biz oruçtan ya da haçtan... Mesela ilk defa hacca gittiğimizde ki heyecanımız belki daha fazlasıyla bir kişinin İslam'a girmesiyle onlara e, mal oluyordu. Çünkü her sene haç yapma imkanları varken belki de çoğu haç yapmadan gittiler. Neden? Haçtan kıymetli gördüler Allah için bir tebliğ yapmayı. Bir, evet bir insanı kazandı. Yani... Haz duyuyorlardı, bunu ibadet görüyorlardı, üzerlerine düşen cihat görüyorlardı. Mesela kılıçtan önce bizim gönüllere hitap etmemiz lazım diye bunu bir e, farz görev görüyorlardı. Yani iş cihat kılıç cihadına kalmasın, dille evet. bunu halledelim diye bir gayretleri vardı. E, bu onların resmi görevli olmamasından evet. bu işi sabah namazı. Cihat, Ramazan orucu görmelerinden kaynaklanıyor. Çok güzel. Mesela bakıyorsun sahabi gidiyor e, Şam'da sabah namazında ders halkası başlatıyor, Kur'an halkası. Akşama kadar böyle devremül gibi mescitte Kur'an okutuyor. Bir kişi ihlası öğretiyor, İhlas suresini. Şimdi sen geç orada İhlas suresi öğret buna diyor öbürne Nas suresine geçiyor. Kendini çoğaltıyor böyle. Yani mescidi böyle üretim merkezine çeviriyor. Evim evim mescidi diye daha sonra anılan yerde kendisini bir İslam'ın makine gibi insan kazandığı yani makine üretimi gibi insan Müslüman ürettiği bir noktada getiriyor. Kimseden ücret almıyor. Kimseden teşekkür beklemiyor. Burada çok önemli bir nokta var hocam. Sahabe söze başlarken Dar bir mesele olsun diye söylüyorum. Ben şimdi bir sahabi gibi gittim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah dedim. Allah'a hamd ediyorum. Peygamberime salat selam ediyorum. Ee, onlar da hoş geldiniz beyefendi diyorlar. Bakınız biz e, filan yerde yaşayan bir adamdık. Bize Allah Muhammed Aleyhisselam diye birini gönderdi. Ya. Bizi cennetine davet etti. Biz de e, uyduk. Şöyle şöyle rezil bir hayatımız varken... Şimdi ben cennetlerdeyim Sizin hiçbir dünyalık bir şeyinizi istemiyorum. Gelin siz de la ilahe illallah deyin, cennete girin. Evet. Diyor. Şimdi üstadım. Hiç... Mesaj bu kadar ne? Bu kadar. Ya evet. bu la ilahe illallah nedir diye soruyor. Birisi diyodur mesela. Ya bir cümle söyleyerek cennet mi aldırır mısın? Cennet ucuz mu? Diyodur mesela. Ona izah ediyordur ama Allah'tan başka ilah yok demek şu manaya geliyor. İzah. Et. Ben hocam binlerce konuşması olan biriyim ...hiç böyle diyemedim henüz... ...buna hiç sıra gelmedi... Evet. ...gençlerin derdinden... ...kadınların derdinden siyasi idi... ...Halep'ti filan derken... ya ...bir türlü böyle bir sahabi gibi tatlı başlangıç yapamadım... ...yapsam zaten... ...bu hoca cuma otbesi okuyor diye... ...beni dinlemezler daha insanlar... Şimdi... ...peki oradan... yani ...çok 2-3 dakika hocam... ...bugüne... Yani aslında verdiğiniz verilecek şeyleri de Şöyle kısaca bugüne Bugüne evet. Hoca efendiler Allah diye çağıranlar Sadeleştirmeli İslam'ı Ah çok güzel Sade İslam Ya bu İslam öyle bir maneviyat ki Bunun bir cümlesini alan arşa kadar gidiyor oraya. Evet. Şimdi hocam ben her Buna en, inanarak söylesin bunu Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Selefi diyor. miydi Hanefi miydi Şafii miydi Tarikatçı mıydı, dernekçi miydi? Bu vasıflar onun üzerinde var mıydı? Ya Yoktu, evet. Sahabiydi. Peygamberin... Müemindi, muvahhiddi, Bir nur kapmıştı peygamberinden, taşıdı onu aleyhissalatü vesselam. Ha. Hocam şimdi bir defa beni dinlemeye benim adamlarım geliyor zaten. Kaza ara araya bir kişi kaynarsa, o da misafir statüsünde kaynıyor. Evet. Yani İslam'ın o kelime-i tevhid düzeyindekini versek, İnsanlar gerisine koşarak gidecekler zaten. Şimdi ben çok merak ediyorum. Hayatında sabah namazına kalkmamış birine. Hiç oruçlu, bir şey, İslam namına bir şey yok. aba ecdadından Müslüman olduğunu duymuş. Bu adamı tarikata davet ediyorsun. Bu adamı Kur'an ezberlemeye davet ediyorsun. Bu adam hacca davet ediliyor. Ya bu gusül bilmiyor. Evet. Abdestinde sorun var bunun. ...bu çamaşırıyla belki camiye girmesi caiz değil... ...bence yüreğini yakalamak lazım... ...ve bu yürek hocam... ...kabarık bir listeyle yakalanamıyor... ...korkuyor evet, insan... İşte, ...Muazzeb Necebel öyle yapmadı... ...ey insanlar... ...sizi yaratan sizi cennetine çağırıyor dedi... ...neresi cennet dediler... Evet. ...biz bir defa negatiflerden başlıyoruz... ...İslam şu değildir diyoruz... ...ha... ...şunlarınki İslam değil zaten deyip gücümüzü yüzde seksenini atıyoruz. İslam o değildir. Ya bir defa anlatırken sen o değildir ile başladın mı? Odur dediğin şeyi zaten eritiyorsun o arada. Ya. Yani sahabenin küfürden başka düşmanı yoktu bir defa. Aman şirk koşmayın. Ne yaparsanız yapın. Evet. evet. Şimdi ben merak ediyorum. Ashab-ı Kiram gittiğinde bu köyün putu nerede diyordu? Bu, her köyde bir putu. Bu köyün putu bu. ya Bu odunla mı uğraşıyorsunuz ya diyordu. Gelin Allah'la uğraşın hayyuk hayyumdur. E biz bir yere gittiğimizde öbür Müslümanı oput gibi kullanıyor. O Müslüman yanlış yolda siz onu bırakın, siz doğru yola bana gelin demeye geliyoruz. Yani herkes böyle yapıyor manasında değil. Geneli böyle bu işin mücadelesi. Yani geçen haftalarda konuştuk ki on tane hoca efendinin konuşmasını şöyle objektif bir adil birisi dinlese konuşmaların büyük bölümü neyin ne olmadığı üzerine kurulu. Evet, hocam. Yani süremiz doldu. Ben saate bakıyorum zaman zaman. Ama asabi kiramı saatle titreden diyor. Yok, sadece. Ama konuşalım bu konuyu. Yani bu en başta girdiğimiz soru e, hala duruyor. Duruyor. Evet. E, ona devam edelim inşallah. Allah i̇nşallah. razı olsun. Amin. Değerli dinleyiciler, İslamdan Hayata Ölçüler programı bir programın daha sonuna geldik muhtemelen.